11 birinci lem'a. Mirkatü sünne ve tiryakumarazıl bid'a. Bismillahirrahmanirrahim. Lekadica'ekum rasulüm min enfısikum aziz. Aleyhima anik meharisun aleykum bil mü'minina ra'ufun rahim. Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir. O size çok düşkün, müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir. Şu ayetin birinci makamı minhac-ı sünnet ikinci makamı mirkat-ı sünnettir. فَاِنْ تَوَلَّ فَقُ الْحَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّهُ اَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki Allah bana yeter. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Yüce Arş'ın Rabbi de O'dur. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّدِعُونِيَ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah de sizi sevsin. Bu iki ayet-i azimenin yüzer nüktesinden 11 nüktesi icmalen beyan verecek. Birinci nükte, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş, مَنْ تَمَسْسَكَ بِسْنَّةِ اِنَّ فَسَادِ اُمَّتِي فَلَهُ اَجْرُمِيَتِ شَهِيدٍ Yani, Fesad-ı Ümmetim Kim benim sünnetime temessük etse yüz şehidin ecrini sevabını kazanabilir. Evet sünnet-i seniyyeye ittiba mutlaka gayet kıymettardır. bir vidaların istilası zamanında sünnet-i seniyyeye ittiba etmek daha ziyade kıymettardır. Husunsan fesadı ümmet zamanında sünnet-i küçük bir adabına mürat etmek ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Doğrudan doğruya Sünnete ittiba etmek, Resul-i Ekrem ve Vesselam'ı hatıra getiriyor. O ihtardan o hatıra, bir huzur ilahi hatırasını imkırab eder. Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak adabında, sünnet seniyeyi mürat ettiği dakikada, o adi muamele ve o fitri amel, sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket oluyor.'' Çünkü o adi hareketiyle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a ittibaını düşünüyor. Ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder. Ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir. Ve ondan şari hakiki olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur. Bir nevi huzur ve ibadet kazanır. İşte bu sırra binaen sünnet-seniye ittibaı kendine adet eden adatını ibadete çevirir. Bütün ömrünü senere dar, ...ve yapabilir. İkinci nükle, i̇mam Rabbani... ahmed Faruki radıyallahu anh... ...demiş ki, ben seyir i ruhani... ...de hat meratip ederken... ...tabakat-ı evliya içinde en parlak... ...en haşmetli... ...en letafetli, en emniyetli... sünnet seniye itibağı ittibaı... tarikat ittikaz edenleri... ...gördüm. Hatta o tabakanın... ...ami evliyaları... ...sair tabakatın has velilerinden... ...daha muhteşem görünüyordu... Evet müceddide Elfisani İman-ı Rabbani Hak söylüyor. Sünnet Semiye'yi esas tutan Habibullah'ın zilli altında makamı mahbubiyete masardır. Üçüncü bu fakir Said eski sayıttan çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten ve nerse emmanenin gururundan gayet müteiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbin hakaik içerisinde yuvarlandılar. Kah Süreyya'dan yuseraya. süre Süreyya'ya kadar bir sukut ve suud içerisinde çalkalanıyorlardı. İşte o zaman müşahede ettim ki, sünnet seniyenin meseleleri, hatta küçük adatları, gemilerde hatta hareketi gösteren kıble nameli birer pusula gibi, hapsiz zararlı, zulümatlı yollar içinde, birer düğme hükmünde görüyordum. Hem o seyahat-ı ruhiyede, çok tazikat altında, gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zaman da, sünnet seniyenin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hiffet buluyordum. Bir teslimiyetle tereddütlerden ve seselerden yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Ne vakit elimi çektiysen bakıyordum, tazyikat çok. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yük ağır bende gayet acizim. Nazarım da kısa yolda da atlı Ne vakit sünnete yapışsam yol aydınlaşıyor, selametli yol görünüyor. Yük hafifleşiyor, tazikat kalkıyor gibi bir halet hissediyorum. İşte o zamanlarında İmam-ı Rabbani'nin hükmünü bir müşahede tasdik ettim. Dördüncülükte, bir zaman Rabıta-i ve El-Mevti Hakk'ın taziyesindeki tasdikten ve alemin zeval ve fenasından gelen bir hale tevhiyeden kendimi açık bir alemde gördüm. Baktım ki ben bir cenazeyim, üç mühim büyük cenazenin başında duruyorum. Birisi benim hayatımla alakadar ve mazi kabirine giren zihayet mahlukatın, heyet-i mecmuasının cenazi maneviyası başında bir mezar taşı hükmündeyim. İkincisi Küre-i Arz Mezaristanı'nda, Nev-i Beşer'in hayatıyla alakadar, enva-ı zihayatın, heyet mecmuasının mazi mezarına defnedilen,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 Ve fe'in tevellev İle ahir sıhrıyla Bütün mevcudat, bütün mahbubat Benim vefatımla bana arkalarını çevirip Beni terk ettiler, yalnız bıraktılar Hadsiz bir deniz suretini alan Ebed tarafındaki istikbale Ruhum sevk ediliyordu O denize ister istemez atılmak lazım geliyordu İşte o pek acip ve çok hazin halette iken İman ve Kur'an'dan gelen bir medetle Fe'in tevellev فَكُلْ خَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهِ اِلَّهُ اَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْاَحْشِ الْعَظِيمُ Ayeti imdadıma yetişti. Ve gayet emniyetli ve selametli bir gemi hükmüne geçti. Ruh kemal-i emniyetle ve sürurla o ayetin içine girdi. Evet anladım ki, ayetin mana sarihinden başka bir mana işarisi beni teselli etti ki, sükunet buldum ve verdi. Evet, nasıl ki mana-i Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a der, eğer ehl dalalet arka verip senin şeriat ve sünnetinden iğraz edip Kur'anı ı Din merak etme ve de ki Cenab-ı bana kafidir. Ona tevekkül ediyorum. Sizin yerlerinize ittiva edecekleri yetiştirir. Taht-ı saltanatı her şeyi muhittir. Ne asiler hududundan kaçabilirler gene de, de istindad edenler medetsiz kalırlar. Öyle de, manay işaretiyle der ki, Ey insan ve ey insanın reisi ve müşidi, eğer bütün mevcuda seni bırakıp fena yolunda Adem'e giderse, eğer zihayetler senden müfarakat edip ölüm yolunda koşarsa, eğer insanlar seni terk edip mezaristan'a girerse, eğer ehl gaflet ve dalalet seni dinlemeyip zulümata düşerse, merak etme, de ki, Cenab-ı Hak bana kafidir. Madem o var, her şey var. Ve o halde o gidenler Adem'e gitmediler, onun başka memleketine gidiyorlar. Ve onların bedeline o arşı ı azim sahibi, nihayetsiz cünut ve askerinden başkalarını gönderir. Ve mezaristana girenler mahvolmadılar, başka âleme gidiyorlar. Onların bedeline başka vazifedarları gönderir. Ve dalalete düşenlere bedel, tarih hakkı takip edecek muti kullarını gönderebilir. Madem öyledir, o her şeye bedeldir, bütün eşya bir tek tefeccühüne bedel olamazlar. İşte şu manayı işari vasıtasıyla bana dehşet veren üç müthiş cenaze başka şekil aldılar. Yani hem Hakim, hem Rahim, hem Adil, hem Kadir bir Zat-ı Zülcelal'in taht-ı tedbir ve rububiyetinde ve hikmet ve rahmeti içinde hikmet-numa bir seyran, ibret-numa bir cevelan, Vazifedarane bir seyahat suretinde bir seyri seferdir. Bir terhis ve tavziftir ki böylece kâinat çalkalanıyor, gidiyor, geliyor. Beşincinlikte قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Âyet hazimesi İttiba-ı sünnet ne kadar mühim ve lazım olduğunu pek kat'i bir surette ilan ediyor. Evet şu ayet-i kerime, kıyasat-ı mantıkiyye içinde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 Bila şüphe Habibullah'ın gösterdiği ve takip ettiği yoldur. Evet bu kainatı bu derece inamat ile dolduran Zat-ı Kerim-i Zülcelal. Zini şuurlardan o nimetlere karşı şükür istemesi zaruri ve bedihidir. Hem bu kainatı bu kadar mucize atla tezyin eden o Zat-ı Hakim-i Zülcelal. Elbette bilbedahe. zişurlar içinde en mümtaz birisini kendine mukatap ve tercüman ve ibadına mübelli ve imam yapacaktır. Hem bu kainatı hak ve hesaba gelmez tecelliyatı cemal ve kemalatına mazhar eden o zat-ı cemil üzül kemal, elbette bilvedahe, o sevdiği ve izaharını istediği cemal ve kemal ve esma ve senatının en cami ve en mükemmel mikyas ve medarı olan bir zata Herhalde en ekmel bir vaziyet-i ubudiyeti verecek. Ve onun vaziyetini sairlerine nümure-i imtisal edip, herkes onun ittibaına sevk edecek. Ta ki o güzel vaziyeti başkalarında da görünsün. El hasım, muhabbetullah sünnet-i seniyyenin ittibaını istizam edip intihar ediyor. Ne mutlu o kimseye ki, sünnet-i seniyye ittibaından hissası ziyade ola. Veil o kimseye ki, sünnet-i seniyyeyi takdir etmeyip, bid'at ağır geliyor. 6. nükte. Resulekle Aleyhissalatu Vesselam fermannetmiş. Kullu bid'atin dalalet ve kullu dalaletin fil nar. Her bid'at dalalettir ve her dalalet cehennem ateşindedir. Yani el yevme akmentu lekum dinikum. Bugün sizin dininizi tamamı erdirdim. Sıhhiyla kavaid-i şeriat-ı garra ve defaat-i sünnet-i seniyye tamamı ve kemalini bulduktan sonra Yeni icatlarla o düsturları beğenmemek veyahut haşa ve kella nakıs görmek hissini veren bid'aları icat etmek belanettir, ateştir. Sünnet-i seniyyenin meratibi var. Bir kısmı vaciptir, terk edilmez. O kısım şeriat-ı garrada tafsilatıyla beyan edilmiş. Onlar muhkemattır. Hiçbir cihette tebeddül etmez. Bir kısmı da nevafir nev'inmendir. Nevafil kısmı da iki kısımdır. Bir kısmı. İbadete tabi sünnet-i seniyye kısımlarıdır. Onlar dahi şeriat kitaplarında beyan edilmiş. Onların tağyiri bid'attır. Diğer kısmı adat tabir ediliyor ki, sihir-i seniyye kitaplarında edilmiş. Onlara muhalefete bid'a denilmez. Fakat adab-ı nebeviye bir nevi muhalefettir. Ve onların nurundan. Ve o hakiki edepten istifade etmemektir. Bu kısım ise ört ve adat, muamelat-ı fıtriyede,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 En küçük bir adabın müratı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tahattur ettiriyor, kalbe bir nur veriyor. Sünnet-i içinde en mühimi İslamiyet alametleri olan ve şair'e de taalluk eden sünnetlerdir. Şair adeta hukuku umumi umumiye nevinden, cemiyete ait bir ubudiyettir. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi onun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Bu nevi şair'e rüya giremez ve ilan edilir. Nafile nev'inden de olsa şahsi farzlardan daha ehemmiyettidir. Yedinci nükle. Sünnet-i seniyye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. resul Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. ''Edde rabbi fe ehsene Yani ''Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş.'' Evet, Siyer-i Nebeviye'ye dikkat eden ve sünnet-i seniyyeyi bilen katiyen anlar ki, ededin envaını Cenab-ı Hak Habibi'nde cem etmiştir. Onun sünnet seniyyesini terk eden edebi terk eder. Bir edep mahrum bağış et, ez lütf-i Rab. Edepsiz kişi Allah'ın lütfundan mahrum olur. Kaidesine mağsadak olur. Hasaretle bir edepsizliğe düşer. Sual... Her şeyi bilen ve gören ve hiçbir şey ondan gizlenemeyen... Allah'ın huyuba karşı edep nasıl olur? sebeb acalet olan haletler ondan gizlenemez. Edebin bir nevi tesettürdür. Mucibi istikrar halatı sekretmektir. Allah'ın huyuba karşı tesettür olamaz. Encevap... Er evvela Saniy-i Zülcelal nasıl ki kemali ehemmiyetle... ...sanatını güzel göstermek istiyor... ...ve müstekrah şeyleri perdeler altına alıyor... ve nimetlerine o nimetleri süslendirmek cihetiyle nazara dikkati cel veriyor. Öyle de mahlukatını ve ibadını sairziye şuurlara güzel göstermek istiyor. Çirkin vaziyetlerde görünmeleri, cemil ve müzeyyil ve latif ve hakim gibi isimlerine karşı bir nevi isyan ve hilaf-ı edep oluyor. İşte sünnet seniyye'deki edep, o Salih Zülcelal'in ısmarlarının hudutları içinde bir mahzı edep vaziyetini takınmaktır. Saniyen, nasıl ki bir tabip doktorluk noktasında bir namahremin en namahrem huzuruna bakar. Ve zaruret olduğu vakit ona gösterilir, hilaf-ı edeb denilmez. Belki edeb-i tıp öyle iktiza eder denilir. Fakat o tabip, reculiyet ünvanıyla yahut vaiz ismiyle yahut hoca o namahremlere bakamaz. Ona gösterilmesini edeb fetva veremez. Ve o cihette ona göstermek hayasızlıktır. Öyle demir.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 Ve o esma-i cemaliye ve temaliye ise melaike ve ruhani ve cin ve insin nazarında güzelliklerini mevcudatın güzel vaziyetleriyle ve hüsnü edepleriyle göstermek isterler. İşte sünnet seniyyedeki adab bu ulvi adabın işaretidir ve düsturlarıdır ve numuneleridir. Sekizinci nütte فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقُ الْحَسْبِيَ اللّٰهْتَنْ اَبْوَلْكِ عَلَمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌۜ İlâ ahir ayeti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve nihayet rehbetini gösterdikten sonra şu ke-i'm-tevellev aletiyle der ki Ey insanlar, ey Müslümanlar! Böyle hadsiz bir şefkatıyla sizi irşat eden ve sizin menfaatınız için bütün kuvvetini sarf eden ve manevi yaralarınız için kemal-i şefkatle getirdiği ahkam ve sünnet seniyyesiyle kedavi edip merham vuran şefkat perver bir zatın bedihi şefkatin inkar etmek ve gözle görülen refketin itham etmek derecesinde onun मुसीबतinden ve tebliğ ettiği ahkandan yüzlerimizi çevirmek ne kadar vicdansızlık ne kadar akılsızlık olduğunu biliriz. Ve en şefkatli resul ve en iri refketli nebi eğer senin bu azim bir şefkatin olur ve büyük refketini tanımayıp akılsızlıklarından sana artı verip dinle meseller merak etme. Semavat ve arzın cünudu taht-ı emrinde olan, arş-ı azim-i muhiyetin tahtında saltanat-ı rububiyeti hükmeden Zat-ı Zülcelal sana kafidir. Hakiki muti taifeleri senin etrafını toplattırır, seni onlara dinlettirir, senin ahkamını onlara kabul ettirir. Evet, şeriat-ı Muhammediye ve sünnet-ı Ahmediye'de hiçbir mesele yoktur ki müteaddik hikmetleri bulunmasın. Bu fakir bütün kusur ve azimle beraber bunu iddia ediyorum ve bu davanın ispatına da hazırım. Hem şimdiye kadar yazılan 70-80 Risale-i Nuriye, Sünnet-i Ahmediye'nin ve Şeriat-i Ahmediye'nin ve Selam meseleleri ne kadar hikmetli ve hakikatli olduğuna 70-80 şah Sadık hükmüne geçmiştir. Eğer bu mevzu dair iktidar olsa yazılsa 70 değil. Belki 7000 Risale o hikmetleri bitiremeyecek. Hem ben şahsımda bir müşahede ve zenken, belki bin tecrübatım var ki mesail-i şeriatla sünnetseli ye dosturları emraz-ı ruhaniyede ve akliyede ve kalbiyede, hususan emraz-ı içtimaiyede gayet nafi birer devadır bildiğimi ve onların yerine başka felsefi ve hikmetli meseleler tutamadığını, bir müşahede kendim hissettiğimi ve başkalarına da bir derece risalelerde ihsas ettiğimi ilan ediyorum. bu davamlı tereddüt edenler Risale-i Nur eczalarına münacaat edip baksınlar. İşte böyle bir zatın sünnet-i elden geldiği kadar ittiba çalışmak, ne kadar karlı ve hayat-ı ebediyye için ne kadar saadetli ve hayat-ı dünyeviye için ne kadar menfaatlı olduğu kıyas edilsin. Dokuzuncunlukta, sünnet-i her bir nev'ine tamamen bir fiil ittiba etmek, ahas-ı havassa dahi ancak müesser olur. Ona bir fiil olmasa da, bin niyet, bir kast, taraftarane ve iltizamkarane talip olmak herkesin elinden gelir. Farz ve vacip kısımlara zaten ittiba'a mecburiyet var. Ve ubudiyetteki müstahap olan sünnet semiyenin telkinde, günah olmasa dahi büyük sevabın zayiatı var. Tahirinde ise büyük hata vardır. Adat ve muamelattaki sünnet semiyenin ise ittiba ettikçe o adat ibadet olur. Etmese itap yok. Fakat Habibullah'ın adab-ı hayatı yesinin nurundan istifadesi azalır. Ahkam-ı ubudiyette yeni icatlar bidattır. Bidatlar ise el-yevme ekmeltülekum dinekum sırrına münafi olduğu için merduttur. Fakat tarikatta evrak ve eskâr ve meşşetler mev'inden olsa ve asılları kitap ve sünnetten ahz şartıyla ayrı ayrı tarzda. Ayrı ayrı surette olmakla beraber, mukarrer olan usul ve esasat, sünnet-i zeniyeye muhalefet ve tahir etmemek şartıyla bid'a değillerdir. Lakin bir kısım ehli ilim bunlardan bir kısmını bid'aya dağil edip, fakat bid'a-i hasene namı vermiştir. İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfisani diyor ki, Ben seyri sülük-i ruhaniyle görüyordum ki, Resul-i vesselam'dan mervi olan kelimat nurludur. Sünnet seninin yeşua ile parlıyor. Ondan nergisi olmayan parlak ve kuvvetli yiğitleri, dahilleri gördüğüm vakit üstünde onur yoktu. Bu kısmın en parlığı evvelkinin en azına mukabil gelmiyordu. Bundan anladım ki sünnet seniye'nin şu ağı bir iksirdir. Hem o sünnet nur isteyenlere kafidir. Hariste nur aramaya ihtiyaç yoktur. İşte böyle hakikat ve şeriatın bir kahramanı olan bir zatın bu hükmü gösteriyor ki Sünnet-i Zemiyye, saadet-i dâreynin temel taşıdır. Ve kemalatın madeni ve menma'ıdır. Allah'ım rızıkna ittiba'a sünnet-i Zemiyye. Allah'ım, bizi sünnet-i Zemiyye'nin ittiba'ıyla rızıklandır. Rabbena âmennâ bima enzelte ve ittiba'na rasûle fektubnâ muaf şahidin. Ey Rabbimiz! Biz indirdiğim kitâbe inandık. Ve Peygamberi uyduk. Sen de bizi senin birliğine ve Peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz. Onuncu de: Kul İnkıntım Tuhib Buğna Allah Affette bir ön Ayetinde icazlı bir icaz vardır. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içinde ders edilmiştir Şöyle ki: Şu ayet diyor ki: Allah'a Celle Celaluhu. İmanınız varsa elbette Allahı seveceksiniz.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 Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Bu ayetin naszıyla gösteriyor ki o matlab-ı yolu Habibullah'a ittibadır ve sünnet seniyyesine iktidadır. Bu makamda üç nokta ispat edilse miskur hakikat tamamıyla tezahür eder. Birinci nokta, beşer fıtraten şu kainatın halıkına karşı hafsiz bir muhabbet üzerine yaratılmıştır. Çünkü fıtrat-ı beşeriyede cemale karşı bir muhabbet ve kemale karşı prestiş etmek ve ihsana karşı sevmek vardır. Cemal ve kemal ve ihsan derecatına göre o muhabbet tesahüd eder. Aşkın on münteha derecesine kadar gider. Hem bu küçük insanın küçücük kalbinde kainat kadar bir aşk yerleşir. Evet kalbin mercimek kadar bir sandıkçası olan kuvve hafıza.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 Bu mevcudatta tezahür eden nukuş-ü sanatıyla bir zarure sübütü tahakkuk eden hassiz kemal-i kutsiyesi ve bütün zihayatlarda tezahür eden hassiz envai-i ihsan ve inamatıyla bir yakın ve belki bir müşahede vücudu tahakkuk eden hassiz ihsanatı vardır. Elbette zihşiurların en cami ve en muhtacı ve en mütefekkiri ve en müştakrı olan beşerden hassiz bir muhabbeti ikiza ediyor. Evet her bir insan o Halik celale karşı hadsiz bir muhabbete müstahid olduğu gibi o Halik dahi herkesten ziyade cemal ve kemal ve ihsanına karşı hadsiz bir mahlubiyete müstahaktır. Hatta insan-ı müminde hayatına ve bekasına ve vücuduna ve dünyasına ve nefsine ve mevcudata karşı türlü türlü muhabbetleri ve şerit alakaları o istidad-ı muhabbeti ilahiyenin tereşruhatıdır.'' Hatta insanın mütenevli hissiyat-ı şeridesi, o istidad-ı muhabbetin istihaleleridir. Ve başka şekillere girmiş reşhalarıdır. Malumdur ki, insan kendi saadetiyle mütenezzis olduğu gibi, alakadar olduğu zatların saadetleriyle dahi mütenezzis oluyor. Ve kendini beladan kurtaranı sevdiği gibi, sevdiklerini de kurtaranı öyle sever. İşte bu halet-i binaen, insan eğer her insana ait, ...enva-ı ihsanat-ı ilahiyeden... ...yalnız bunu düşünse ki... ...benim sağlıkım... ...beni zulümat-ı ebediye olan ademden kurtarıp... ...bu dünyada güzel bir dünyayı bana verdiği gibi... ...ecelin geldiği zaman... ...beni idam-ı ebedi olan ademden... ...ve mahvudan yine kurtarıp... ...baki bir alemde... ...ebedi ve çok şaşalı bir alemi... ...bana ihsan... ...ve o alemin umum enva-ı lezaiz... ...ve mehasilinden istifade edecek... ...ve cevelan edip tenezzül edecek... zahiri ve batini hasseleri, duyguları bana inan ettiği gibi çok sevdiğim ve çok alakadar olduğum bütün akarip ve ahbab ve ebna-i cinsime dahi öyle hassız ihsanlara mazhar ediyor. Ve o ihsanlar bir cihetle bana ait oluyor. Zira onların saadetleriyle mes'ud ve müteleziz oluyorum. Madem el-insanu abidul ihsan Mısırlıyla, herkes herkeste ihsana karşı perestiş var. Elbette böyle hassiz ebedi ihsanata karşı Karnak kadar bir kalbim olsa o insana karşı muhabbetle dolmak iktiza eder ve doldurmak isterim. Ben bir fiil o muhabbeti etmezsem de bir istidat, bir iman, bir niyet, bir kabul, bir takdir, bir iştiyat, bir iltizam, bir irade suretinde ediyorum diyecek. Ve hakeza cemal ve kemale karşı insanın göstereceği muhabbet ise icmanen işaret ettiğimiz ihsana karşı muhabbete kıyas edilsin. Kafir ise küfür cihetiyle hassiz bir adamet eder. Hatta kainata ve mevcudata karşı zalimane ve tahkirkarane bir adamet taşıyor. İkinci nokta. Muhabbetullah ittiba-ı sünnet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam'ı istihzam eder. Çünkü Allah'ı sevmek, O'nun marziyatını yapmaktır. Marziyatı ise en mükemmel bir surette. Zat-ı Ahmediye de aleyhissalatü vesselam tezahür ediyor. Zat-ı Ahmediye'ye harekat ve efalde benzemek iki cihettedir. Birisi, Cenab-ı Hakk'ı sevmek cihetinde emrine itaat ve marziyatı dairesinde hareket etmek o ittiba iktiza ediyor. Çünkü bu işte en mükemmel imam Zat-ı Muhammediye'dir vesselam. İkincisi, madem Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam insanlara olan haksız ihsanat-ı ilahiyenin en mühim bir vesilesidir. Elbette Cenab-ı Hak hesabına, ...hassiz bir muhabbete layıktır. İnsan, sevdiği zatı eğer benzemek ise fıtraten benzemek ister. İşte, Habibullah'ı sevenlerin sünnet seniyesine ittiba ile ona benzemeye çalışmaları kat'iyen iktiza eder. Üçüncü nokta, Cenab-ı Hakk'ın hassiz merhameti olduğu gibi hassiz bir muhabbeti de vardır. Bütün kainattaki masluatın mehasiniyle... ve süslendirmesiyle kendini hadsiz bir surette sevdirdiği gibi masluatını hususen sevdirmesine sevmekle mukabele eden zişur mahlukat sever. Cennetin bütün letaif ve mahasini ve lezaizi ve niamatı bir cilve-i rahmeti olan bir zatın nazar-ı muhabbetini kendine celbe çalışmak ve kadar mühim ve âli bir maksat olduğu bilbeda anlaşılır. Madem nasıl ı kelamıyla onun muhabbetine Yalnız ittibaı Sünnet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam ile mezhar olunur. Elbette ittibaı Sünnet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam en büyük bir maksad-ı insani ve en mühim bir vazife-i beşeriyi olduğu tahakkuk eder. 11. nükle. Üç meseledir, birinci mesele. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyyesinin menba'ı üçtür. Akvali, efali, ahvalidir. Bu üç kısım dahi üç kısımdır. Ferayiz, nevafil, adat-ı hasenesidir. Farz ve vacip kısmında ittiba-ı mecburiyet var. Terkinde azap ve ikab vardır. Herkes ona ittiba-ı mükelleftir. Nevafil kısmında emri istihbabi ile yine ehli iman mükelleftir. Fakat terkinde azap ve ikab yoktur. Fiilinde ve ittibaında azim sevaplar var. ve tahir ve tebdidi bid'a ve dalalettir ve büyük hatadır. Adat-ı seniyyesi ve harekat müstahsenesi ise hikmeten, maslahaten, hayat-ı şahsiyye ve neviyye ve içtimaiye itibariyle onu taklit ve ittiba etmek gayet müstahsendir. Çünkü her bir harekete adiyesinde çok menfaat hayatiye bulunduğu gibi mütabaat etmekle o adat ve adetler ibadet hükmüne geçer. Evet, Madem dost ve düşmanın ittifakıyla Zahat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam mehasini ahlakın en yüksek merkebelerine mazhardır. Ve madem bir ittifak nevi beşer içinde en meşhur ve mümtaz bir şahsiyettir. Ve madem binler mucizatın delaletiyle ve teşkil ettiği alem-i İslamiyetin ve kemalatının şehadetiyle ve mübelli ve tercüman olduğu Kur'an-ı Hakimin hakaitinin tasdikiyle en mükemmel bir insan-ı kamil ve bir mürşid-i ekberdir. Ve madem semere-i ittibaıyla milyonlar ehli kemal, menatibi kemalakta terakki edip saadeti dâreğine vasıl olmuşlardır. Elbette o zatın sünneti, harekatı, iktidar edilecek en güzel numunelerdir. Ve takip edilecek en sağlam rehberlerdir. Ve düstur ittikaz edilecek en muhkem kanunlardır. Bahtiyar odur ki, bu ittiba sünnette hissesiz yâde olan, sünnete ittiba etmeyen, Tembellik ederse hasaret-i azime, ehemmiyetsiz görürse cinayet-i azime, tekzibini işman eden tenkid ise galaret-i azimedir. İkinci mesele, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakim'de, وَاِنَّكَ لَعَلٰى حُلُكُنْ عَزِيمُ Hiç şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerindesin, ferman eder. Rivayat-ı sahiha ile Hz. Aişe-i Sıddık'a radıyallahu anha gibi sahabe-i Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tarif ettikleri zaman Hulukuhun Kur'an diye tarif ediyorlardı. Yani Kur'an'ın beyan ettiği mehasin-i ahlakın misali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ve o mehasini en ziyade imtisal eden ve fıtraten o mehasin üstünde yaratılan odur. İşte böyle bir zatın efal, ahval, akmal ve harekatının her birisi nevi beşere birer model hükmüne geçmeye layık bir kelimd. ona iman eden ve ümmetinden olan gafillerin sünnetine ehemmiyet vermeyen veyahut tahrir etmek isteyen ne kadar beddeh olduğunu divanelerle anlar. Üçüncü mesele. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hırt en mutedil bir vaziyette ve en mükemmel bir surette halk edildiğinden hareket ve itidal ve istikamet üzerine gitmiştir. Siyer-i Seniyyesi bir surette gösterir ki her harekatın istikamet ve itidal üzere gitmiş ifrat ve tefripten içtinaf etmiştir. Evet Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam emrolunduğun gibi dost doğru ol. Emirini tamamıyla imtisal ettiği için bütün efal ve akval ve ahvalinde istikamet kat'i bir surette görünüyor. Mesela kuvve-i akliyenin fesat ve zulmeti hükmündeki ifrat ve tefripti olan gabavetle ve eden müberra olarak hadd-i vasat ve medar istikamet olan hikmet noktasında kuvve-i akliyesi daima hareket ettiği gibi, kuvve-i gadebiyenin fesadı ve ifrat ve tefriti olan korkaklık ve tehevvürden münezzeh olarak, kuvve-i gadebiyenin medar-ı istikameti ve hadd olan şecaat-ı kutsriye ile kuvve-i gadebiyesi hareket etmekle beraber, kuvve-i şeheviyenin fesadı ve ifrat ve tefriti olan humut ve fücurdan soffa olarak, O kuvvenin medar-ı istikameti olan ifrette, kuvve-i şehviyesi daima ifreti azami masumiyet derecesinde rehber-i ittikaz etmiştir. Bütün sünneli seniyyesinde, ahval-i fatriyesinde ve ahkam-ı şer'iyyesinde haddi istikamete ihtiyar edip zulüm ve zulümat olan ifrat ve tefretten, israf ve tebzirden iştirak etmiştir. Hatta tekellümünde ve ekr-i ve şürründe iktisadı rehber ve israftan katiyen iştirak etmiştir. Bu hakikatın tafsilatına dair binlerce cil kitap teylif edilmiştir. El-arifu tekfihil işare. Arif olana bir işaret yeter. Sırrınca bu denizden bu katre ile iktifa edip kısayı kısa keseriz. Allahümme salli ala camii mekârimi ahlâd ve mazharı sırrı ve inneke le alâ hulukun azîm el-lezi Men temesseke bir sünneti, ende fesâdi ümmeti, fe lehu ecrumiyeti şehid. Allahuma şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzeresin, sırlama sal olarak en üstün meziyetleri kendisinde toplayan ve ümmetinin fesadı zamanında benim sünnetime yapışana yüz şehit ecri vardır buyuran zata salat et. Bizi buna eriştiren Allah'a hamd Yoksa Allah hidayet etmeseydi biz kendiliğimizden buna erişemezdik. Gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize hak getirdiler. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke anta hakim. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan sensin.